أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وأبرئ لك من اله و الأبرص وأحيي الموتى بإذن الله صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت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 Tabii burada e, her ahmak değil yani bazısında tedavi kabildir ekseriyeti tedavisiz çünkü Kemal Ali ise Aleyh walayhi bin es-Salam İsa Aleyh bizim peygamberimize de ona da salat Selam olsun e, o şöyle buyurdu İnni muhakkak ben ma aciz aciz kalmadım anhi il mevte. ölüleri diriltmekten aciz kalmadım yani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 Biznillah Allah mucizesi izniyle ölüleri diriltiyorum. Ben ölüleri diriltmekten aciz kalmadım. Efendim, komşusu vardı Azer ee, ahbabıydı, sadığıydı İsa aleyhisselam'ın. Vefat etmişti. E, geldi Ya Hayyu Ya biraz birkaç ismi şerif daha var. O bir dergide yazdım geçen. Ha geçen ay yazdım. İsa aleyhisselam ölüleri dirittiği ismi şerifler ama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 Bizim arkadaşlar da yarım yamalak çekmişler de Yani yine he Az az nasıl var attık ya Az, az orada bir şey az çıkıyor he. Ya işte İbrahim İbn-i Efendim e, Dedi Yaptığı dediği şeye gelmiş Sultanlığı zamanında ben sultan iken Han yapmış Dolu hanlar hamamlar yapmış Padişayken Sonra derviş oldu kimseyi de tanıtmıyor kendini artık Şimdiki gibi resim yok ki herkes tanısın O ism artık meşhur olmuş ama Kendi yanına gelse adam tanımıyor. Ondan sonra gelmiş demiş, ya demiş hancıya ben demiş bu gece misafir kalayım, yerim yok, yatağım yok. Demiş ki olmaz. İki kişi olursa ben bekliyorum ama demiş. Bir kişilik olursa bugün kimse yok. Sen tek başınasın, ben bir kişi için hanı açık tutamam. Ya etme gitme demiyor tabii ben yaptım bu hanı, lan sen ne konuşuyorsun falan. Demiyor. E bu sefer adam almıyor, bayağı bir tartışma etmişler. Bir vurmuş,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 Dava bu Namaz bahane Yani öyle iş sahibi sünnetleri kılmana izin vermezse onu bile kılamaz Ama farzda onun izine tabi değil farzda onun izine tabi değil E sen bir de evvabin Sen mübarek adam, adam razı mı izin al Adam derse ki Hacı abi bana da dua et İstersen 20 rekat evvabin kıl Derse kıl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 Ya hala bize gelmeyecekmişsin O da demiş ya Rasûlullah benim elimde mi gelmek ben Ölemiyorum yani istesem de e, Ben e, Benim elimde değil ki ya Rasûlullah demiş O da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki <gülüyor> sen, sen böyle lekaç yâkûm okudukça daha hiç ölmezsin <gülüyor> Ondan sonra efendim Ertesi gün terk etti lekaç yâkûm, o gün vefat etti Evet ama hadis-i şerifte var Kıraate lekaç yâkûm لَكَدْ okumaya devam eden لَمْ يَمُتْ هَدْ garkan وَلَا غَرْغَنْ وَلَا ضَرْمَنْ بِحَد۪يدَ Göçük altında ölmez, boğularak ölmez, demir darbesiyle kurşunla murşunla ölmez. Ama o şekil ölmez diyor. Ama okuduğu gün لَمْ يَمُتْ ذَعَلْ Okuduğu gün ve okuduğu gece ölmez. Ya ben okumaya çalışıyorum falan ama o da mübarek demesin ki her namazdan sonra yedi kere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 Yani programları seyrediyormuş herhalde Benim bu şeylerimi seyrediyor hepsi ya 100 yaşlı adamlar bile seyrediyor Dedi seyrediyordum ya bir görsem istiyordum dünya gözüyle dedi Bize lütuf oldu dedi Dedim esas bize lütuf oldu Hocamız Büyüğümüz yani Dur bakayım dedim sen İstanbul'a geliyorsun kızı çok istiyormuş Kendi işini kendi yaptığı için Bir de damadı var o da 75 falan yaşında <gülüyor> Ne gülüyorsunuz Damadı çıktı mı videoda bilmiyorum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 Allahum ömürlerimizi ziyade eyle ya Rabbi. 120 yaşa kadar balih eyle ya Rabb. Dinine hadim eyle ya Rabb. <gülüyor> <gülüyor> salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi efdal-i salawat aded-i malumatı ve barik selam Bu dua tutar inşallah. Evet. Ya 120 olmaz, 100 olur. <gülüyor> 90'a da raziyiz. <gülüyor> yani taş attıkta kolumuz mu yoruldu? Dua etmekte ne sıkıntı var? Yalnız mesela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 İndire indire, işte 50'ye 60'a indirdik yani ee, Efendim Ama Yani bu da acayip bir şey Ta iki üç sene evvelki kitapta 120 seneye beni ulaştır duaları meşayihin gördüm Ama şimdi Sonradan da duydum ki tıpta 120 seneye göre Yani bu tabi onlar hep Manevi rivayetlerle o dua yapıyorlar Kafadan dua yapmıyor Ya yani şu anda mesela iki üç sene, 250 sene Duası yapsak uygun düşer mi? He? Allah kadir ama uygun düşmez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 Senin yaşadığın, asrın, halkının tümü öldüğü zaman Efendim İza te'işu fe ente yani Yaşarsan artık gurbette gibisin Çünkü memleketinde tanıdık kalmadı Tanıdık kalmayınca Ya Almanya'dasın ha ya buradasın yani Kimse seni tanımıyor Bundan dolayı her şeyin hayırlısını Ya Rabbi nasip et Ayin. Resulullah'ın duasını sallallahu aleyhi ve sellem bize öğret Allahum salli ala seyyidi Muhammed'in ala seyyidi Allahum bi hakkı Muhammad Muhammed ve Muhammad. Ah seyyidi Muhammed. Allahumma ahyna ma kanat el hayat khayran Ya Rabbi, hayat bizim için hayırlı olduğu sürece yaşat bizi. Ve tuwaffana izha kanat el vafat khayran Ölüm bizim için hayırlı olunca öldür bizi. Ve c'al el hayat fi kulli Yasha Yaşamamızı bütün hayırlarımızın artmamızı sınav vesileyle. Ve c'al el mevt rahatatan min kulli şer. Ölümü de bizim için her şerden kurtuluş eyle. Amin. Allah-u mâhînâ hayâten tayyib-e, s vel vel-âfiye, ve-l-mûâfâti dâime ve vel-âhîrâ, ne Amin. Amin. allah salli ala seyni Muhammed. ve ala aleyhi sâb-i sâb-i sâb-i sâb-i sâb-i sâb-i sâb-i sâb-i sâb-i sâb-i sâb-i sâb i sâb i da? Canlı sâb izleyenleri katalım mı bu işe? He?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 Ee, Sam Aleyhisselam diyebiliriz. Ondan sonra geldi, başı yaşlanmış idi. Ondan sonra, sizin zamanınızda ihtiyarlık yok idi. İsa Aleyhisselam konuştu onlar. Sizin zamanınızda beyazlamak yok. İlk beyazlamak ne zaman başladı? İbrahim Aleyhisselam'da başladı. İbrahim Aleyhisselam beyazlık gördü. Bu nedir dedi Ya Rabbi ben böyle bir şey görmedim. Dedim evlat benim nuru'mdur. O zaman nuru'nu artır dedi bir anda ben beyaz oldum. 13'ün beyazlık nurdur.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 Can çekişme hali nasıl oldu? Ölüm nasıl? Ölümün tadını bir anlatır mısın bana dedi. O da dedi, ya ruhallah dört bin senelik ölmüşüm dedi. Hala hançeremden boğazımdan ölümün acılığı gitmiş değil dedi. Allah cümlemize kolay eyle ya <gülüyor> asan eyle ya Rabbi. Ondan sonra döndü millete dedi ki <gülüyor> Bu kulu tasdik edin, bu Allah'ın peygamberidir buna iman edin dedi. Bazısı iman etti Bazısı da dediler gâdâ sihrû ne büyü yaptı bize ya ölen kalkan dirilen yok dedi gözümüze böyle gösteriyor ne oyuncu da o dediler tekzip ettiler ondan sonra dediler başkan mucize isteriz ona dedi ki sen evinde bugün efendim kavurma yemişsin sen evinde şunu yemişsin sen evinde herkesi evinde bir de stoğunda şu var dolabında yani o buzdolabı değil de işte şey kiler gibi azık yerlerinde Sen de şu var sen de şu var kimsenin bilmediği şeyler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 Ilaç kabul etmez Isa aleyhisselam ne buyurdu? "İni ma عَجَزْتُ مُنِ حِيَا الْمَوْتَى Ben ölüleri diritmekten aciz kalmadım فَقَدْ عَجَزْتُ عَمُّ Ahmak الْأَحْمَق Ahmak'a ilaç yapmaktan aciz kaldım Yani ahmağı düzeltemiyorum Var böyle acayip ahmaklar Anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun Adam bine peki niye? Peki neden? Peki ne, ne oldu? Ya sana ben zaten nedenlerini anlatıyorum 2 saattir Sen hala niye diyorsun bana? Ne manyak adamsın ya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 Bizim içimizde ahmak varsa, başta ben olmak üzere, Ya Rabbi, bu ahmaklıklarımızı izale eyle. Amin. Zekamızı, fetanetimizi ziyade eyle. Amin. Şuurumuzu ziyade eyle. Amin. Amin. Allah'ımız salli ala seyyidina Muhammed. Ala aleyhi sahibu seyyidina. Yani, mesela, Subhanallah elhamdülillahü la ilahe illallah ve allahu ekber. Adede ma alim ve zinete ma alim ve mile ma alim adede kulli harbin kütübe ve yuktebu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 Ziyade eylesin. Amin. Şimdi, ve zalike, şimdi, bugünkü dersimiz de çok ilginç. Tam benim temas ettiğim konularla ilgili bir ahmak tarifi yapacak. Ne gülüyorsun mu muharek? Ben mi uydurdum şimdi? Sıradaki ders kaç senedir devam ediyoruz. Bugüne mi rastladı yani? Geçen haftada haseti anlattı. Evet. Bu hafta patladı. Bu haftada şimdi durumu anlatıyor. Diyor ki,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 Ak, akılla ilgili, yani işte efendim aka'a burada aka'a ve e, ilmi kelam diye tefsir ediyor. Fakat burada lugat işte sarf, nahiv, emsile, bina, işte, izhar, kafiye diyelim. Bu ma bazısı mantık falan taşırıyor. Mantık okuyan tam mantıksız oluyor zaten. O da ayrı dava. Bir şeyler tahsil ediyor. Ondan sonra vel, şeriat ilimlerinden de biraz tefsir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 Tebrik etti. Aynı kafa işte. Aaa. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Tabi İmam Gazali'leri, Abdülkadir Geylanileri hadisçi değil bunlar. Hadis ilmi zayıf bunların dedikler, diyenler birbirini tebrik ederler. Bunlardan yadırganacak şeyler değil bunlar. Koca Evliyaullah. İmam Gazali, Resulullah Efendimiz de uyanıkken görüşen adam ya. Sallallahu Teala Aleyhi Vesselam.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 He? He? ya! büyük alime itiraz ediyor. El-Mumzi'yi geçiren umra'u ömrünü fil ulumil akliyeti ve şer'iyeti. Hem akli sarf, nahiv, lugat, mantık, mani, bedi, aruz. Bütün ilimle felsefe İmam Gazali felsefe yuttu. Felsefe biz okumamız caiz değil. Ama o onları niye öğrendi? Diyor ki milleti korumak ve kurtarmak için onları da öğrendi efendim eee ibare şiir vardı aklıma gelmedi Araf tüşerrü lali şerri, li tevekkihi ve men la ya'rifu'l hayra min eşşerri yaqa' ben şerri öğrendim ama şerle amel ettiğim diye değil ama siz sakın denemeyin ha aman size göre değil ha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 Filosof, filozofların şaşkınlığı ve sapıklığı. Sonra bir e, e, e, kitap daha yazdı muhteşem eser Elmün Kiziyu minad dalal. Sapık yollardan mantıkla felsefeyle efendim Kur'an'a karşı gelmekten kurtaran kitap. Elmün Kiz çok önemli bir eseridir. Tehafutul Felsefe. Neler anlatıyor? Bir bakıyorsun hakikaten ya akılla mantıkla Aristo olsan ne olur? İmam Rabbani mesela Eflatun için ne diyor?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 mühezzebun biz arındırılmış nefsimizi süzgeçten geçirmiş kötü huylarımızı tertemiz etmiş akılla mantıkla yolumuzu bulmuş adamız. Ve <mühezzabun> hacete Bizim artık nefsimizi, ruhumuzu, aklımızı, latifelerimizi efendim tehzib edecek, arındıracak, böyle işlemden geçirecek birilerine ihtiyacımız yok. Ama sizin var dedi siz gidin. İşte onun için diyor ki İmam Rabbani Hazretleri: Ahmak eflatun. <mühezzabun> o zaman İsa salatünaleyküm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 Efendi Hazretleri kadar mübarek insan. Nezih insan. Değil mi? Temiz insan. Kulaklarından sakınan insan. kul Yani kulakı da insanlara gıybet dedik olduğu iftira. Her şeyden sakınan insan. Böyle bir şahsiyet. Nerede bulacaksın böyle bir mürşit? Bağırmaz, çağırmaz, etmez. Affeder, müsamaha eder. Görmezden gelir. Tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlak üzere. Yani böyle bir insan. Ama işte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 Devamlı karıştırmak, deşmek Yani Allah Allah Pire'nin anası Yani çok karıştırma be kardeşim Caizdir diyor hocaefendi seni. Yani ondan sonra Allah'ın sıfatını soruyorsun ismini soruyorsun Anlatıyorsun, tamam i̇şte Şunu kim meratta Allah Bunu kim yarattı Allah Sonra Allah kim yarattı Tövbe estağfurullah O zaman ne diyeceksin Âmentü billâh Euzü billâh Allah'a iman ettim, Allah'a sığınırım Sen ne biçim soru soruyorsun Yani bunun gibi Allah Teala'nın sıfatları hakkında, isimleri hakkında uygunsuz sorular, gereksiz konular, bunları açmayı Allah istemez. Sizin böyle yapmanızı istemez. Ondan sonra ve, ve, ve kıyı ile ve kal, dedik odu, o şöyle dedi, bu böyle dedi, laf taşımalarınızı istemez ve vaat el mal mallarınızı zayetmenizi de istemez. Yani malınıza sahip çıkın, anladın mı? İsrafı.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 İşte Allah şu anda ne yapıyor? Haşa. Yani bunlar ahmak sualleri de. Bunlara girmeyeceksin. Çünkü bunlar nehyedilmiş. Şeytan gelir sizden birine. Men gale gaza, men gale gaza. Şunu kim yarattı, bunu kim yarattı? Sen dersin Allah, Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Sonra der ki men gale Allah. kim yarattı der. Haşa ve kella. Sizi o noktaya getirirse siz deyin. Âmentü billâh ve euzu billah. Allah'a iman ettim. Allah'a sındım şeytandan. Benim başıma bu vesveseyi çıkarttı. Vesvese de kötü bir şey. Evet. Yani Allah'ın zatının sırrına, öz zatının künhüne ne diyor bu Bekir radıyallahu an? Evet, el aczu an idrakun an Anlamayacağını, anlayamayacağını, anlamak asıl anlamak odur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 He? Türkiye yani oğlu babasına Babacım diyor. Annemle ne zaman tanıştınız? Nerede buluştunuz? ilk nasıl görüştünüz? Ne zaman elektrik aldınız diyor. Nasıl elektrik aldın annemden diyor falan. Diyor. Oğlum bizim zamanımızda gaz lambası vardı. Gaza geldik diyor. <gülüyor> yani birilerime met etti falan biz de aldık diyor. Şimdi belayı bulduk diyor yani. Anladın mı? He şimdi sen efendim adamı gaza getirmeye uğraşıyorsun. Diyorsun ki Allah'ın zatının mahiyeti künü bilmemle ne, bilmemle bir soru soruyor. Adam İmam Gazali olsa buna cevap verebilir mi? Hazreti Ali olsa Ebu Bekir olsa radıyallahu anhu cevap veremez. Hazreti Ali vermiş ene medinetul ilmi aliun babuha. Ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır buyurdu. Fe men erade'l ilmi feli'ti'l bab. İlim arayan kapıdan gelsin. Ya o yine diyor vel bahth an sirri zatillah israku. Allah'ın zatının sırrını sorarsan şirkete düştün. E sahabe-i kiram kaderin sırrını sorabilir misin? Geliyor şu boğalın yazısı ne meseledir? Bana bunlar niye yazıldı acaba? Benim ne suçum var falan falan. Herkesin battığı bir konu kader. E geliyor Hazreti Ali Efendimiz'e kaderin sırrını soruyor. Ne buyuruyor? Bahrunami gun felat derin denizdir. Dalmayalım oraya. diyor. Adam yine soruyor, soruyor, soruyor. Sırrullahi felâ tüfettişûhü. Allah'ın sırrıdır. Sana bana vermez, teftiş etmeyelim diyor. Yani teftiş karıştırmak. Adam yine soruyor, soruyor, soruyor. Tarıkun, muzlumun, felâ telicûhü. Karanlık yoldur, girmeyin oraya diyor. Sen Hazreti Ali'yi gaza getirebilir misin ya? İşte bir de adam, sen çok büyük alimsiniz efendim, siz allamesiniz, meşayihtansınız, büyük velisin, şusursunuz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 Efendim, eee len lem ya'lem bilmediği zaman hazel Kadra bunu bilmiyorsa ben bunu dünyanın en büyük alimine sorsam bunun cevabı yok. Bu Allah'ın sırrıdır. Karıştırılmamalıdır. Zaten bunu bilmiyorsa yekun suhalu onun bu sorusu nereden oğlum? Elham hakati. Ahmaklıktan naş olduğundan feembegi yine ne gerekir? Ella ile sen meşgul olmayasın neyle? Bir cevabı, buna da cevap vermekle meşgul Olmayasın, bak Hazreti Ali Efendimiz'e üç tane ayrı cevap verdirmek zorunda bırakıyor Yani bir kereyle anlaması lazım İkinci, üçüncüyü tekrar ediyor Yani sana girmeyelim dediği konuya Hz. Ali Efendimiz yani birinci de söyler zaten sana bilse Ama ahmaklık böyle bir şey İkinciyi soruyor, üçüncüyü soruyor Zaten in de هَلَكَ مَنْ كَانَ كَبْلَهُمْ كَبْلَكُمْ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 Çünkü sorular soraraktan ne yapmış oluyorsun? Daraltmış oluyorsun. Geniş sınırı daraltmış oluyorsun. Ben de çocuklukta efendinizin yanında ben çok çocuk yaşlarımda yani 10 12 deli deli şeyler soruyordum hatırlıyorum ya. Efendim Hazret'te mübarek insan, musamalı insan bilir zaten ben çocuk yaşındayım. Yani güzel cevaplar veriyordu. Şey diyor şudur budur. Sonra biraz aklım başına geldikçe sormamayı tercih ettim.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 E, bu adam efendim müsterşit olduğu zaman buna ne yapılır? Lafanlar mı? Anlar. Ancak ve küllüma her neşek ile yefemu anlamıyor. Min kelamil ekabir Büyüklerin kelamlarından araştırıyor fakat e, tasavvuf elini kastediyor burada. Tasavvuf elinin kelamlarından anlaşılmayan şeyler var. Şimdi Beyazıt Bestami diyor ki Mâfil cübbeti gayrullah, cübbenin içinde Allah'tan başkası yok, diyor. Adam ne diyorsun, ne diyorsunuz Efendi Hazretleri? O da diyor ki, anlamıyorsan çık git. Sübhâni, Sübhâni, mağazam-ı <gülüyor> <gülüyor> ben beni tesbih ederim diyor, şanım ne yücedir diyor. Anlamıyorsan çık git, hallaç diyor, enel hak. Makam, mertebe. Hakikaten onlar Allah'tan gayrisi kalmadığında o lafı söylüyor. Senin benim gibi burada uydurmuyor yani. E şimdi burada büyüklerin sözleri mesela Muhyiddin Arabi'nin acayip sözleri var, değil mi? He? Ya yani Muhyiddin Arabi'nin öyle kitapları var ki futuhatül Mekke'nin haricinde yüzlerce, 500'e yakın eseri var. 500'den fazla seri var. Mesela orada Yani kendi diyor ki biz öyle bir kavmiz ki diyor, kitaplarımıza bakmak haramdır. Şimdi öyle bir söz söylüyor. İzbni Abdüselam da camide, Muhittin Arabi de yanında murakabe halinde. Diyorlar ki işte bu sözü söyleyen ne olur? Yani Muhittin Arabi'nin bir sözünü naklediyorlar. İzbni sallam şeriatın zahirine göre büyük allame, fakih, şafi'i. Diyor ki zındık olur. Bunlar anlıyorlar kime dediğini. Ondan sonra diyorlar ki, efendim, zamanın evliyasının kutbu kimdir? Şurada oturandır diyor. Nasıl oluyor? Değil, doğru oluyor. Şimdi bu zatlar, anlaşılmayan sözler, şifreli. Ya yani ne diyor adam? Sinşin'a girince diyor, muhiddinin kabri zuhur eder. Kimse anlamıyor. Yavuz Selim, Selim'in Sin'i, Şam'ın şeysi, yani Selim, Şam'a girince kabrime türbe yapacak diyor.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 müstersitse yani hidayet arıyorsa Allah'ın büyüklerin kelamlarından anlamadığı şeyler varsa yuhmelu hamledilir ala kusuri fehmi kalkıyor şimdi mütten arabi şöyle diyor ona çatıyor buna çatıyor falan zahiri ilimle molla bir şeyler okumuş ha halebi hazretleri büyük alim ama işte bu arabi tekfir ediyor işte birçok alim Aliül de herhalde öyle birçok alim orada çuvallamıştır Muhittin ibn Arabi büyük velidir, el-i'tiqad el fi ibn Arabi nisful velâhi Yani ibn arabi Arabi'nin veli olduğuna inanmak bile veliliğin yarısıdır diyorlar. çok değişik bir zattır. Ha bizim silsilemizde değildir, mürşidimiz listeste değildir, kitaplarını biz tavsiye etmeyiz. Hele ki tercümeleri hepten berbat çünkü tercüme eden ne anlayacak yani? Onu dinleyen anlamıyor, yanındaki anlamamış da. Sen tercümeyle nasıl anlayacaksın? Ha diyor o zaman, diyor ki İbn Arabi böyle dedi ne biçim söz şöyle oldu yavur olacak zındık oğlu falan. Sen de diyeceksin ki diyor senin anlayışın eksik kalmış. Bu zatın maksadını anlamaya aklın ermemiş diyor. Ve ku'enü su'alu eee bu, bu kişinin suali yani buradaki sorusu li istifade. Yani faydalanmak için soruyor. Yani diyor ki İbn Arabi'nin bu sözü ne anlama geliyor falan falan. Fakat Lakin yekunu oluyor veliden yani ahmak oluyor kafası çalışmıyor la anlayamıyor el hakikat hakikatleri anlayamıyor. Şimdi bir adam gelirse şatahat-ı sufi'den tasavvuf elinin e, gizemli, e, şifreli kelamlarından Hallac'ın bu sözünü anlama gelir. İbn Arabi'nin bu sözüne mana gelir. Besbes Tahmi nasıl böyle der? Falan falan kabilinden. Bu işlere girerse tasavvufun derinliklerindeki gizli ilimlere girerse,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 vermemeliyse. Öyle mi diyeyim şimdi? Fela'im <gülüyor> bak i gerekmedi el iştiğalü meşkül olmak bir cevabı. Buna cevap vermekle. Kemal <gülüyor> aleyhisselam. Şimdi kainat efendisi ne buyurdu? Buyurdu ki, nahnu ma'ashur alimbiya, nahnu bir ma'ashur alimbiya. Peygamberler cemaati olarak ümür <gülüyor> neaem rolunduk en nükellemen nese insanlara sohbet ve konuşma yapacağız. Ama alaka deri okuyayım akıllarının ölçüsüne göre. Yine hadis şerifinde ne buyuruyor? Kelimun nase alaka deri okuyayım. İnsanlarla akıllarının aldığı nispette konuşun. Anlamayacakları şeyleri anlatmayın. Mesela ne buyuruyor bir hadis şerifinde yine? Sallallahu aleyhi ve sellem hadisin nase bir maaşarifun. İnsanlar anlayacakları konulara girin. Etuhibun en yukarida Allah ve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 İskili bir efendi Rabutayı kabul etmezdi, tarikatları da kabul etmezdi, ama iyi bir şerahçıydı. Frenk mukallitliği kitabı yazıp şapka kanununa karşı kitap yazan, tabi kanundan evvel yazmış gerçi ayrı dava ama onlar sonra yazmış gibi astılar, mübarek zatı şehit ettiler. E şimdi İskili bir efendi, Alaedder efendi hazretleri beraber gidiyordu sağa sola, geçen hafta da geçti işte, beraber gittiler yo. burada ne sorarsanız cevap verilir diyen zata, Hep beraber hareket ediyorlardı. E şimdi efendi baba ondan ne yapmıyordu? Kavga, gürültü etmiyordu ama çok iğnelemeler yapıyorlardı. İğneleme. Ağır iğnelemeler yapıyorlardı. Alimlerin lafları da birbirine çok ağır olur ya. Yani. Bir gün geldiler tam ezan okunuyordu. Onlar da bir yerden çıkmışan fethaneden nereden geliyorlardı. Tam ezan okundu falan. Efendi baba dedi ki hadi camiye gidelim. Ya benim abdestim yok dedi. İskilip, Latım efendi. <gülüyor> o da ona dedi ki sıttıklarla lazındıklar. şimdi belli oldu. Yani bunlar ağır laflar.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 Ben İbn-i Arabi'nin anlaşılmayan sözlerini, ben size geleni izah edeyim diye, bende çok, e, bu usta ilim var, kitap var Velakin bu konulara ekseri girmem. Misal olarak birkaç tane vermem icap eder. Çünkü hepten de kalkıp i̇bn Arabi'ye sonra haşa, kafir deyip de helak olmayasınız. Onun için diyor ki, üçüncü kısım insan ilacı kabul etmeyen, niye ilacı kabul et Burada ilaç sökmez.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 Ben sana anlatsam, sen anlayamışsın, makamın düşük. Yani Ebu Bek Sıddık'ın anlamayacağı işler var. nübüvet ilmi, ilmi hala en üstünün peygamberlere mahsus. Şimdi Ebu Bek Sıddık'ın Sıddık anladığı öyle işler var, Hz. Ömer anlamaz. Anladın mı? Ebu Hureyre'ye öyle ilimler öğretmiş. Bukhari bu ya, Bukhari olmasa diyeceksiniz bu tasavvuf uyduruk, haşa. Bukhari hadisinde Ebu Hureyre Hazretleri ne diyor? حَفِظْتُ عَلْرَسُولِ sallallahu aleyhi ve عَيْنِ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 Ama kapıyı bırakmamış. Her hadise ezberlemek için. Resulullah Efendimiz üzerine dua almış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tükürmüş. Cübbesini toparlamış. Üzerine giydirmiş. Daha bundan sonra unutmayasın demiş. Ve hiçbir duyduğunu unutmamış. Dünyayı hadisle, rivayetle doldurmuş. Ben iki kap doldurdum. Birine emma hedüme feqad Yaydım, yaydım, yaydım. Yani onun kadar rivayet eden kimse yok. Yani sahabe içinde. 13'ün için orada eksiğim yok diyor. Bütün ilimleri ehline tebliğ ettim. Ve diğer doldurduğum bir kap var. Fela bezetiyorla ile aha del Ondan bir şey açamıyorum. Öyle hadisler var bende. Onlar özel ilim, sır ilmi, tasavvuf. Ben onları açsam bu boğazım kesilir diyor. Yani derler ki buurecek kafir olmuş gelip beni keserler. Onun için sır ilimleri de vardır. Ben bunları açamam diyor. İmam Zeynel Abidin Ehl-i imamlarımızdan büyümü Cafer Sadık evemzet. Efendim dedesi. Ne diyor? Öyle ilimler biliyorum. Özellikle yetenezzel-i emr-u Göklerle yerler arasında Allah'ın ne emirleri döner dolaşır, iner çıkar. Bu ayetin tefsirinde diyor. İbn Abbas da diyor. Öyle ilimler biliyorum. Anlatsam dersi. Zeynel Abidin, Ekferur Kafirin, Kafirlerin en büyüğüdür derler. Şimdi onlar bu ilimleri konuşmamış. Anladın mı? İbni Abbas konuşmamış.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 Gitti adaya, bir de de baktılar bir türbe var, kimin niyazı musri? İşte dedelerimin yaptığından özür dileyen falan baya bir kabrinden himmet istemiş şey istemiş de Osmanlı bay biraz daha devam etmiş mesela. Şimdi Evliyaullah'ın Allah'ın ahını almak da kolay iş değil. Rulbeans abi İsmail Akkazetlerinin efendim Şehri Kıbrıs'ta sürgün. O zaman Kıbrıs sürgün yeri. Onun kabri orda, Kutbu'lakta. O zaman. <gülüyor> Ama işte şimdi böyle sır ilimlerinden biraz açarsan başına gelmedik.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 Tüm Müslümanlığı bitirecekti. Allah onu bitir ya Rabbele. Amin, Amin Allah'ım. Hükümete kuvvet ver ya Rab. Amin. Yardım eyle ya Rab. Amin. Ya Rabbi bütün ne kadar gizli varsa açığa çıkar ya Rab. Amin. Askerde, poliste, maliyede, memuriyede, ne emniyette, adliyede ne kadar gizli varsa bir sebeple açığa çıkar ya Rab. Amin. Bu korkumuzu bitir ya Rabbele. Herkes birbirinden korkuyor ya. Gizli midir, şu mudur, bu mudur. Yani hükümet bile çekiniyor ya. En ufak bir şey bunlar aniden. Allah muhafaza ya rabbi. Sen bunlardan kurtar bizi ya rabbel, subhani rabbi el alii la alel vaabe, elhamdullahi rabbi alemin, salatu vesselamu ala seyyidil mursali, muhammedin, ve ala alihi sahabe ve ecmuain. Allah minnâ seluke al-cenne, ve ne'auzibike minen nâr, Allah minnâ seluke rizâke vel-cenne, ve ne'auzibike minsekatike vel-nâr, Allah minnâ seluke al-cenne, mâ qarrab eyle yâ min kavl nev-amel, ve ne'auzibike minen nâr, ve mâ qarrab eyle yâ min kavl nev Allah inna nas'aluka min khayri ma'asalika min nabiyyika Muhammad sallallahu ta'ala alayhi sallam wa na'udhu bika min sharri musta'adika min nabiyyika Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma inna min al-khayri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna min wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi wa ajilihi ma 'alimna min wa ma lam na'lam Allahumma mâ qadzayte lana min qadzâfe de alâ akibeteu răședâ. Ra Allahumma rabbena من min lezunke răhmeten ve min emrina răședâ. Ra Allahumma rabbena atinâ min lana nûrana ve gfirlena inneke alâ kul şeyin qadîr. Allahumma rabbena atinâ fiul dünya hasene, hasene ve ah fil âkirete hasene ve qînâ azâben nâr. Allahumma ahsinâ fil kulliha ve ecirnâ min khızriul dünya ve Salli ve sellim ve, ve barik, ve ve barik. Ala ve barik. Muhammedin nebi ummi el al habibil alil -al Qadri, el azim Il Jahi, ve ala alihi -al al -al -al -al ve sahbi al -al al -al al -al -al amin bizlere de akhir umrumuzda iman kemal husu ghatimeyle çene kapamak müessereyle ya rab ya Rabbi, bu kardeşlerimizde bizim de dünya ahiret ne muratlarımız umdüklerimize nail eyle, korktuklarımıza emin eyle. Amin. çocuklarımızı ıslah terbiyelenden terbiyelerinden aciz kaldık sen terbiyeyle huzurumuzu aile huzurumuzu evimizde ocağımızda daimeyle Kur'an ve sünnet ve zikirle yaşayıp ölmek nasibiyle, eyle, Amin. gaflete düşmekten ahir zaman fitnelerine kapılmaktan muhafaza ile, efendi hazretlerinin yolunu bozmaktan, bozduranlardan bizi muhafaza ile, efendi hazretlerimizin yolunda yürümeye, îl kadar bu yolda insanlar îșiad etmeye, hizmet etmeye cümlemizi muvaffak eyle. Amin. amin. Kendisine hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat-u afiyetlerle. Ea Rabbi, başımıza eksik etmeden himmetiyle, bereketiyle yaşamamızı nasip eyle. Amin, amin. Doğalămizi kabul-i için buyurun. Es-salâtu vesselâ. Aleyke ya Resûl-Allah. Es-salâtu vesselâ. Aleyke ya habiballah, allah es Aleyke ya seyyid ve Subhane ربك rabbil izzeti amma yasifun. Ve على alel murselin. Velhamdülillahi rabbil العالمين Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ehli Beyti'nin ve sahabesinin Tabi'in tabi'in tabi'in tabi'in Hazarat'ın silsile-i meşahihimizu Mesari Turku anlayan Meşahih ve mitesiblerine râhine Khâsat'ın Şan Akşimant Muammul Rabbani Mevlana halid Călun la zahra viali zazazefen viali adafan babalam zunar wahid pa jibalarne el-fatira. Bishmillahi ruahman i ruahim, el-hamdulillahi ruahbilar al-amin, ruahman i ruahim, malikriew middin,